Sesli Meram 338, Karşı Radyo 210, 14 Aralık 2021. Bir meram, bir arzi hal ve bir durum tahilü, şimdiki zamana ait seslenişler ve şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tüfler, siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti, Sesli Meram'ın kayıt kütüğü, Karşı Radyo'da başlıyor, anarşi şimdi ve sonsuza kadar notumuz olmaya devam ediyor. Neresinden başlayalım? Neresini anlatalım? Nasıl gidelim? Bir mizansen değil hakikatin içerisinde debelenip duruyoruz. Bildiğimiz tüm anlamlarıyla beraber bugün biz kayda aldığımız gün pazartesiydi. Dolar olabilecek tüm emtiyalar karşısında TL'nin değer kaybı ama başta da dolar olmak üzere dünya genelindeki global piyasalardaki paraların karşısında ezilmeye, yerin dibini bulmaya devam ediyor. Eee... 14 küsürleri gördü. 14.5'lara kadar çıktı. 14.60 oldu. Şöyle oldu böyle oldu. Bu bir başka bir bahis. Perşembe günün salı ya da çarşamba günü Amerika'daki faiz kararı e, ve perşembe günü Türkiye'deki Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararını fiyatlandırmaya çalışıyor piyasa. Ki yurt dışında e, Christmas sezonunun başlangıcı ve daha doğrusu tatil sezonuna da giriş olduğunu göz önünde bulundurursak nereye varır bu istikamet belirsiz ama Türkiye'de mota hesap vermeyen kurumlar e, fiyatlandırmaları mecburen saklıyorlar. Şöyle oluyor böyle oluyor. Merkez Bankası bugün müdahale etti. Dördüncü keredir dolara müdahale ediyor. Ve bunu da artık gizlisi saklısı olmadan işte şu kur oynaklığı, bu bilmem nesi şu şöylesi bu böylesi falan deyip de var ediyorlar. Ama insanları bir bugünkü programda da bahsedeceğim gibi bir mizans sende değil hakikatin içerisinde çürümeye terk ediyorlar. Artık ağrınız varsa kendi başınızdasınız. Yoksunsanız kendi başınızdasınız. Yoksulsanız kendi başınızdasınız. Fakirseniz veya evinize ihtiyaçlarınızı karşılayamıyorsanız tek başınızdasınız. Aldığınız asgari ücret 200 dolar seviyelerinde yani 195 ile 200 dolar arasında gidiyor geliyor. Hadi diyelim ki biraz daha iyisiniz. O zaman işte 200-250 dolarların arasında dolanıyor ve bir rezilliğin içerisindeyiz doğruyu söylemek gerekirse. Artık bir umudu pazarlayabilmenin ihtimali daha yok. Çünkü umut diye pazarlananlardan birisinin dün e, zannedersem cumartesi günü e, kendine atsız diyen e, bir ırkçı, faşist, kafatasçı bir uyuzu e, yad ettiği, Onur etmeye çalıştığı bir garabetliğin içerisindeydik. Artık sözün kesintisiz yıkıma saplandığı ve tabii ki bir ağrıya dönüştüğü bir menzilde. Baştaki neydi ki muhalifteki ne olsun diye bir sual karşımıza çıkıyor. Bunun yanında bütün bunları ve bu sistematik faunayı ortaya çıkartan iktidara karşı yegane muhalif alternatif olan bir temsil var HDP onlar bırakınız miting yapacakları mecali şunu bunu bulamazlar. Kitleleri yok artık kalmadı. Zaten terörist onlar HDP, KKK falan deyip de devam eden boş beyin ve kel kafa ve şürekasının ortaya o argümanlara karşı inatla direnerek pazar günü İstanbul'u bir yerine çevirdiler. Bunca bağ arasında ve direnişin neden anlamlı olduğunu ortaya çıkardılar ki tabi ki devletimiz refleks göstermekte olmuyor. Bu konularda nedense çok cevval olan devletimizin savcılıkları bilmem nesi şusu busu, hemen soruşturma başlattı. Ee, kardeşim siz neyin mücadelesi falan filan deyip yok işte terör örgütü müziği çalınmış. Yok bilmiyorum kim e, zafer işareti yapmış şundan bundan osuruktan nem kapıyorlar. Çünkü gündem değişmiyor. Gündem e, bırakalım o mikronu. Yani, bırakalım HDP'yi bırakalım işte, işte terörle mücadele zart surt deyip de kendi kendilerine gazlamalarını eksi 3'e düşüyor her gün 3 şeyi her gün 5 şehit haberi geliyor zamanda kelle dediklerini bugün sayıyorlarmış gibi görünüyorlar ama ondan bile bir mizansen ondan bile bir çıkar peşindeler ve kendi adamları bile kendilerini satmaya devam ediyor mesela Limak bugün önemli haberlerinden birisiydi Türkiye'deki şirketini Longo'daki şirketine satmış ee, çok da güzel bir noktaya denilmiş Bella Oktay ee, İktidar başkasının eline geçerse diye Yabancı yatırımcı anlaşmalarından faydalanıp Şirketlerini yabancılaştırıyorlar diyor Kendilerine vaat edilenleri yeni iktidar vermezse Tahkimle beraber söke söke alabilmek için ki Bu da önemli bir detay Yani borçlanan memleketin üzerine Biraz daha borç yükü gelsin diye uğraşıyorlar Ve bunun yanında ee, İzzettin için. İzzet Özgenç'in bir tahili var. İşte profesör doktormuş, ceza ve ceza muhakkibisi, hukuku ana bilim dalı üyesi, Türkiye Bilim Akademisi'nin asli üyesi. Kendisi işte bu ekonomik buhrana karşı olağanüstü hal ilanına gidilmesi gerekiyor. İşte bunun haline hazırlıklı olmamız gerekiyor diyor. Anayasa okucusu Kerem altı parmakta diyor ki vay efendim ne güzel o haliyle an edilsin daha hiçbir yargı denetimi tabi olmayan Cumhurbaşkanı o hal kararnameleri yayınlansın kararnamelerle yeni ihraçlar yeni kapatmalar hatta seçim erteleme kararı almasın kimse de hesap vermesin bir 5 yılda böyle kaybedilsin siz hazır olun bizi çalmayalım hocam diye yazar. E, denkliği ve meramın orta yerinde hayat çürümeye tepk ediliyor. Hani dolar çıktı da sadece dolardan bahsetmiyor. Siyaset konuşmanıza da gerek yok. Sokağa çıktığınızda karşınıza çıkan şey o im e, enflasyon. O im e, cebinize giren 3 kuruşla işte yeterliliğini sağlayamadığınız bir iç, yeme içme ekmek kuyrukları ve şunlar ve bunlar diye uzayıp gidiyor. Deyim yerinde ise yıl sonuna yani son çeyreğe, çeyreğin sonuna, sonunun son 2-3 haftasını böyle rezil bir halde giriyor Türkiye. Brainwork ve Minimal'a başlamıştık. Another Place Future Retro'dan. Sırada Miracle parçası var. Arkasına Materialism for My Unborn, DMBB Digital'dan Brazilian önemli bir etikete DMBB Digital ve burada farklı tonlamalar ve farklı sesleri işitmeye devam ediyoruz. Burası Seslimeram, Biz Karşı Radyodayız. Mm -hmm. Don't how clean you go öyle rahat kafa buluyor ki hepimiz de artık alay etme pozisyonunu geçtiler. Çünkü bir mizansen değil hayatta devletle de eliyle var demiş. Yoksulluğun neye benzediğinin ifşası birkaç saat öncesine tanık olduğumuz gündelik bir karşılaşmada da kendiliğinden enkeslemeden de açığa düşer. Bu geçen haftanın önemli bir kırılmasıydı benim için. Ürünlerini açık olarak çuvallardan eski usul satmaya çalışan bir esnafta gündelik bir alışveriş sırasında bir insan dahil olur. 50'sinde ya vardır ya yoktur. O insan sessiz sedasız esnaftan bir bardak pirinç ricasıyla memleketin ulaştığı refahın ne durumda olduğunda ortaya serilir bir kere daha. Muktedir sahnesinden atıp tutulan nutuk ya da vecizlerin sıradan olanın hayatında hiç değer etmediği, dahası eksikliği kapatmadığı bir malumdur. Gel gelelim bir de buna açıktan açlığa kıyısına teslim etmek de dahil olur ki bir biçimde. Yaşamın yerle eksan edilmesi, kuşatılmış olan bireyin artık ne şimdisinin ne de yarının bırakılmadığı yerin meselesi birkaç dakika içinde ortaya serilir. Hayatta açık bir biçimde tanık olunabileceği yoksulluk hallerinin yekten özetidir mesele. Bir insanı en çaresiz hale terk eden, parasıyla bir avuç pirinç elde etmeye rehin eden düzenin neresi anlatılır, neresi düzeltilir? Yolun yordamın, yardımlaşma ve çaresize çözüm olma gibi aracılığın yerle bir edildiği bir yerde, bir biçimde konuşuluğun nihayetlenmesinin bildirdiği bir zamanda hiç tanımadığımız bir insanı yarım kilo pin iç alarak günü kurtarabiliriz. Kurtardık da gün hep böyle kurtuluyor şimdilerde şu ülke denilen nesnel çukurda. Bir mizansen olamayacak kadar ağır bir kuşatmanın tam da ortasında hayat hep olduğundan çok daha zorlayıcı bir sınava dönüştürülüyor. Ne eksik ne de fazla. Bitevi insanların ellerindeki avuçlarında kalanlarla yaşamda tutunma istemleri törpüleniyor. Kimisini bir bardak pirinci, kimisini ucuzdan da ucuz ekmek bulabilecek tek yer kalan halk ekmek sıralarına marketlerin açılışlarındaki indirim kuyruklarında bulmasına vesile teşkil ediyor. Modernleştik, seviye atladık. Dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. şu yüz, uçuyoruz, kaçıyoruz. Falanız, filanız, fiş mekanız. Yani bir tarım ülkesinin sıfırlanması artık saklamadan var dedim mesela. Hayatın hiç olmadığı kadar ağır bir hezimete yollanmasının meselesi artık bir hikaye değildir. Tüm ve belirgin bir biçimde devletleriyle kotarılmış ola gelen yoksullaştırma siyasetinin Kimseyi yedirmeyeceğiz, hakları tanzim edeceğiz, asgari ücreti iyileştireceğiz gibi sözler ve vaatlerin sokaktaki karşılığın kalmamasının meselesidir. Meram. Mesela Rusya ve Rusya'dan sonra da tabii ki AB Türkiye'den giden gıda ürünlerini tarım ve ormancılık dair ee, geri göndermeye başladı. Çünkü kalıtlar var. Bu pestitler, bilmem neler, koruyucu madde olarak sıkılan ilaçlar vesaire ve bu ilaçların üzerinde kalıt kaldığı için Türkiye'ye geri yolluyorlar. Tabi ne yapacak? Cevval Türk halkının e, mübarek kohtaran hazmallığı. Onu bize yedirecekler. ve Bunun da bir yönünü buluyorlar işte. Bir şekilde acaba yenilmiş mi diye de soruluyor mesela. İçtiğimiz sudan aldığımız ekmeğe kadar her şey haram ediliyor bu şekilde. BBC Türkçe'den aktarayım. Dünya eşitsizlik raporuna göre küresel milyarder sayısı 2021'de rekor kırıyor. Milyarderlerin toplam serveti bir yıl öncesine göre %75 arttı. Rapora göre Avrupa'nın en eşit bölgeye eşitsizliğin en derin olduğu bölge ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Türkiye'ye bir bölüm açılır burada. Thomas Piketty'nin kurduğu Paris Merkezi Inequality Lab tarafından paylaşılıyor bu dünya eşitsizlik raporu. Ee, kimi satırları mübalağa olsa da yani yüksek gösterilse de rapora göre Türkiye'de gelir eşitsizliği son 15 yılda artmaya devam eder. Son 3 yıldaki ekonomik yavaşlama tüm nüfus gruplarının gelirlerini azaltır. Türkiye'de bir yetişkinin yıllık ortalama kazancı 85 bin liradır. Buna karşılık en yoksul %50'nin ortalama geliri yıllık 27.260. En zengin %10 ve bunun 23 katı kadar yani 463.020 lira kazanır. En zengin %10 tüm gelirin %54.5'ini alırken en yoksul %50'nin payını sadece %12'dir. Raporda son 25 yılda ulusal serveti 2 katına çıkaran Türkiye'de servet dağılımındaki eşitsizliğin derinleştiği bildirilir. En yoksul %50'nin Ortalama elinde bulunduğu sebe evet, 8.910 TL'den de azdır. Türkiye kişi başına karbon salamının ortalama 6 ton karbon dioksit eşdeğeri olduğunu söyleyen rapora göre en alttaki yüzde %50'nin salanı 3.1 tondan daha az. Ona karşın enişteki %10 %22.6 miktarı ile yeni, 7 katının da fazladır. Dengesiz servet birikimi göz önünde alnında mütevazi ve kademeli vergiler hükümetler için önemli bir geri kaynak olabilir der. Ve dünyadaki eşitsizliğin seviyesine dair de önemli bir bilgi notu paylaştı bu şey işte. Ve bu raporun başyazarı Lucas Chancel, Covid-19 krizi çok zenginlerle nüfusun geri kalanı arasındaki eşitsizlikleri de derinleştirdiler. Ancak zengin ülkelerde hükümet müdahalesi yoksullukta büyük bir artış engelledi. Yoksul ülkelerde durum böyle değildi. Bu yoksullukla mücadelede Sofya devletin de önemini gösteriyor der. Ee, bir mizansen değil memleketin hakikatine dair bir kısa bir satır vereceğim ama bir es verelim bu yönlendirmelere bu bayisler yıl sonu değerlendirmeleri demokratik demokrasi ligindeki halimizin perişanlığı eşitsizlik ligindeki durumumuz şuradaki durum buradaki pekiştirme gerçekliği gösteriyor hiçbir mizansen değil materializm another day ve hemen arkasından niçenka zor depresyonizm Tam da bulunduğumuz hali gösteriyor. Matematika Rikors'tan gelecek. Sizin meramdayız. Burası karşılaştık. <gülüyor> değil. Hakikatin ta kendisi kılınan yoksunlaştırma dünyada etkisi süreyen bir biçimde yükseltilirken Türkiye gibi 3. Dünya Ligi'ne çoktandır düşmüş bir sahne dahilinde sabit kılınır. Gelir eşitsizliği bir gıdım lokma, bir hırka bir de sığınılacak bir liman dışında hayattan çok da büyük beklentiler içinde olmayan insanların her şeyini bir karanlığa rehin eder. Düzen muktedir ve yakın çevresiyle eline kan bulaşmış sermayenin her gün şatafatlarına doyura geldikleri magazin sayfalarından çıka gelen bir avuç kadarlık azgın azınlığın durumlarını önceleyendir. Hakkın, hukukun toptan lağvedildiği bir yerde iki kadın asgari müşteriyi dahi çok görenlerin elinde oyuncak kılınmış memleket artık bu saklanamayan ekonomik çöküş sırasında dünyada gündem kalınır. Bir vizansen değildir. Açık ve aleni bir biçimde düzenin muktedir eliyle kotar şeyin bir umut kırımının da taken dönüşümü kesintisiz kalınır. Sene sonunda çıka gelen demokrasi, adalet, eşitlik, hürriyet ve insan hakları listelerinde raporlarında dip basamakları en bir ülkenin utançlarına bir yenisi eklenir. Böyle bariz bir biçimde yaşamın yıkı, yıkımın ateşli olunan bir yerde geleceğin her neye gelece getirdi. de artık afakidir. Belirgin bir karanlık iyi de nereye kadar? Bir gün gazetesinden aktarayım. Açıkladığı verilerle tartışma yaratan Türkiye İstatistik Kurumu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na bir işçinin aylık asgari geçim tutarını üzerimize kalıyor deyip hesaplamak istemez. Cumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Çakır isimli haberdir bu. Ee, Türk işinin öngördüğü çalışanın geçim şartlarının TÜİK tarafından yapılacağı hesapla ortaya çıkması istenir. Ama bunda bekar bir işçinin aylık geçim ücret tutarını ağır orta hafif işlerde çalışanlar için ayrı ayrı hesaplayarak Genellikle komisyonun üçüncü toplantısında heyete sunar ama bunu bildirmezler. Asgari ücret tespit komisyonunun önceki TÜİK'in, Türk İş'in yaptığı toplantıda TÜİK bu hesaplamayı yapmak istemediğini bildirir. TÜİK temsilcisi belirlenen rakamın kamuoyunda sanki TÜİK'in rakamı olarak algılandığı böyle bir hesaplama yapmak istemediklerini bildirir. Bu her defasında İstatistik kurumunun resmiyet kıldığı, resmi olarak bildirdiği vakalarla bir ve birlikte bir menzildeki yaşam ihtimalinde sürdürmeye kafi gelecek olan emeğin karşılığı az biraz değil, bas hiç duraksamadan tırpanlanır. Yaşam muktedirin doğrultusunda direktiflerine göre şekillendirilmesi bir biopolitik tahkümdür. Açıkta gizlenmiş olan enflasyon rakamları, bas yok addedilen açık açık sınırı yaşamak için. En olan ihtiyaçları bile karşılayamayacak hale dönüştürülen halkla alay edilen bir hal, bir yönelim, bir tavır, bir de tabi ki bunların hepsinin toplamı bir mizansen değildir. Tümden yerle bir edilmek istenen bu sahnedeki yaşama iradesinin olduğu kesintisiz ifşa olunur. 3100 lira gibi bir değerin işveren konfederasyon tarafından zikredildiği ya da ima olunduğu bir sahnede hayatlarımız bir çaredir ki bu 3100'ü sonra inkar ettiler ve belki biz böyle söyledik dediler sonra o değil bu olacak dediler şimdi diyelim ki atıyoruz 4000 lira bandına yakın 3850 3900 ya da 4000 TL oldu ee, bizim geçen seneyi yakalayabilmemiz için asgari ücretteki 2850 o dönemin dolar kuru karşısında şey yapması birebir karşılığını bulabilmesi için 6400 lira gibi bir ütopik rakam lazım ki bunu verecek ne muktedir var, ne bizim gibi serbest patronlar var, ne herhangi bir kurum var. Beyaz yakalılar kurtarabilirse kendilerini kurtaracak veya işte serbest meslek erbabı olarak geçen a, muslukçusu, tamircisi, çöpçüsü, şusu, busu yani araba avantişleri yapan ya da işte e, hani boya badanacısından tutun da işte tadilatçısını kendi işini, kendi görebilenlerin e, fiyat belirleyebilecekleri bir ortama dönüştü. Rezilliğin ortasında marketlerden market gezinip fiyat koltaramaya çalıştığımız ve resmen kendi cebimize girenle acaba hayatımızı ne kadar idame ettirebiliriz yollu bir ülke gerçekliğini de karşımıza çıkartıyor ki bunun da komik değil, utanç duyulası bir mesele oldu. Müdahale üstüne müdahaleye de kurda son durum hükmen mağlup bir halk. Dolar kuru bir kilo 10 parası Euro bir bir ya da bir buçuk bardak kahve parası sterling yarım ekmekten az katık sandviç oranı parası mükemmel bir uçuş kıskanılan bir çukur daha ne olsun akşamada bir dizi yasladılar mı bize hepimize tamamdır der demeye devam ederim ee, ve bugün işte mesela hedef kılınıyor Bulgarlar Bulgarlar yeni yıla kadar Edirne'ye boş oda bırakmadı diye haber geçer. Sputnik Türkiye büyük olasılıkla Doğan Haber Ajansı'nı ya da Demirören Haber Ajansı'nı ne sıkkımsa oraya referans alır. 2000 Euro bozdurdum hepsiyle alışveriş yapacağım diyen Bulgar'ı çekerler. Disneyland'da bugündür şahsın cumhuriyeti artık dumping pazarıdır. Ucuz yolda çinmalarını satıldı Japon pazarı. Hırdavat için gidilen Polonya pazarı. bilimun memleket hali. Çarşı pazarda haraç mezat. 3.30 kuruş kılındı. Al sana yeni Türkiye. Janjanlı da böyle. Valla e, dibine kadar gidiyor çürüyor. E, Hazine Bakanı'nın nebati mebati. E, ekonomik model tutmazsa denilen soruya üzülürüm demiş. İncinseydin daha iyi olurdu beyefendi. Model tutmazsa affını ister yoluna devam eder. Bu böyle gider gerçi de sen ne maaş alıyorsun en fazla neyi kaybedersin? Enflasyon altında ezilirsin ama ben bu iş düzelmezse eğer bin çalışanımla beraber bütün varlığımı kaybederim bunu göze alır mıyım diye bir diklenmede bulunur. Konuş konuş heyecanlı oluyor diye yazılır ama bu millet kadar aşağılanan bu millet kadar ve bu yurttaş kadar aşağılanan bir halk kesimi var mıdır dünyada? Bunun da takdirini size bırakayım hani biz gavuruz hani biz azınlığız hani biz Anarşist Ermeni şöyleyiz böyleyiz ya hani bu her dakika birisi bir taraftan muktedirin. size hakaretledilerken bunları nasıl içinize sindirebiliyorsunuz ya da bunlarla beraber nasıl yaşayabiliyorsunuz bu denklemler sürüsünün içerisinde. Bu kötülükle emekçilerin onurunu kırmaya devam ederken. Niçenka Zoryana list you matematika records'tan gelecek hemen arkasına HLZ alınacak orbit parçası integral records'a bağlanacak sistem herhalde sorunsuz <gülüyor> <gülüyor> geçinemiyorum abi. Yani üzerimdeki hiçbir şey bana ait değil. Bunların üzerimi falan yani yardımdan aldım. Hiçbiri bana ait değil ve ben neden başkaları gibi istediğim bir şey giyemeyim ki? Teneffüs yani akıllı tahtadan doları açıyorlar. bir açıyorlar. Öyleyiz yani. Herkes araştırıyor. Bütün Türkiye gerçekliğini 13 yaşında çocukların çok keskin yorumu Aa, neresinden tutarsın nasıl düzeltirsin bilmiyorum ama işte Böyle bir memlekette yaşıyoruz ve böyle bir memleketin içerisinde yaşarken de en çok da o gençlerin hayat haklarının çalınmasını görüyorsunuz. Bir mizansen değil şundan emin olabiliriz doğrudan yaşam hakkımıza göz konuluyor. Bir laf salatası değil açık ve aleni bir biçimde açlıkla insanlar sananıyor. Bir tevatür değil enflasyona ezdirilmeyecek oldukları zikrettikleri bir halkın gözünün içine baka baka yalanlarla bir yağma halini şu ülkede gündelik kılıyorlar. Bir sandık bahsine geleseye kadar hayatın her ne olacağına dair en ufak bir tepkimeyi dahi önemsemeyenlerin elinde bir ülke kalsa ne olur? Her tarafı yeni olsa kaç yazar? saydan? Bir sandığa varana kadar her gün var edilen o ekonomik yıkım halinin ötesi ne olacaktır? Bir ay, üç ay, altı ay ya sonrası ferah erecek muhakkak ki buyurulan bir yerde daha kendi istatistik kurumlarının verilerinin güvenli olması bir hayalken neye, nasıl ne şekilde inanırsanız bir cereat içinde yüzüyor menzil. Her gününün ayrı bir bedel, her gününde sıradan ayrı bir diyet var ediliyor. Buhranlar geçiren bir menzil dahilinde yaşama ederi de anlamı da bahşedilemiyor. Kesintisiz kalınmış olanın kıyısında bir ülke can çekişiyor sevgili dinleyen. Bu da bir vizansen değil. Şahsın ülkesi olarak dönüştürülen şu yerde hayat tas tamam rastlantı saldır artık. Bu da bir mizansen değildir. Kesin bilgi. Alternatif ve bağımsız ses erimi içerisinde hayata dair tespitler var burada. Burası sesli meram. Biz karşı radyonun bize sağladığı imkanlar dahilinde anarşist bir titreşimi var etmeye çalıştık. Umarım rahatsız edebilmişizdir. Çünkü karanlığın nereye doğru yönleneceği ya da bu misal perşembe günü çıkacak kararın nakibetinde. Doların değil sadece aldığımız her şeyin kaç kuruş zamlanacağı ya da kaç kuruş nerede tutunacağı her şey ortaya çıkacak. Thinking Soul, HLZ ile veda bu hafta. İntegral yukorstan seslimberam.tumblr.com, Karşı Radyo.com ve soundcloud ve tabii ki spotify adreslerinde bizleri takip edebilirsiniz. Teşekkürlerimizle. Kendinize iyi bakmanız temennisiyle. HLZ'lerinizle.